Dallarından sularsızan çıplak leylak ağaçlarının altından eve doğru büyüyecek açık bir araba geliyordu. Durdu. Deyzenin üç köşemeli mor bir şapkanın altında yumuklaşmış yüzü aydınlık, kıvançlı bir gülümsemeyle ışığı verdi karşımda. ''Sahi burada mı oturuyorsun sen canımın içi?'' İç açıcı sesinin dalgacıkları O yağmurda başlarına alıp gidiyorlardı. Onları toparlayıp kafamda söz haline getirebilmem için iniş çıkışlarını sırf kulağımla bir süre kovalamak zorunda kalıyordum. Islak bir kamçı saç yanağının çaprazında mavi bir boya izi gibi uzanıyordu. Arabadan inmesine yardım için tuttuğumda eli pırıltılı damlalarla ıslacıktı. ''Aşık mısın bana yoksa?'' diye fısıldadı kulağıma. ''Ondan mı yalnız geleyim istedin?'' Rakrent Sarının esrarı bu işte. ''Söyle şoförüne de gitsin, bir saat sonra gelsin.'' ''Git şimdi, bir saat sonra gel Ferdi.'' Sonra sır verir gibi kulağıma, ''Adı Ferdi.'' ''Benzin dokunuyor mu burnuna?'' ''Bilmem, dokunmuyor galiba.'' dedi safça. ''Niye sordun?'' ''Girdik içeri.'' ''Aa bir denek bakayım. Odada kimseler yok.'' ''Bak bu iyi işte.'' diye haykırdım. ''Nedir iyi olan?'' Sokak kapısından hafif ama hatırlı bir tıkırtı gelince çevirdi başını. Çıktım açtım kapıyı. Gatsby, beti benzi limon sarısı, elleri taş gibi ceketinin ceplerini çökertmiş... Bir gölceğin ortasında dikilmiş duruyor. Acı acı bakıyordu gözlerimin içine. Elleri hala cebinde, sıyrıldı yanımdan, hole girdi. Kurguluymuş gibi döndü sertçe, oturma odasına daldı. Şakası kalmamıştı işin. Farkındaydım, kalbim küt küt atıyordu. Hızlanan yağmura karşı çarptım kapıyı. Bir yarım dakika kadar ses olmadı hiç. Derken oturma odasından boğuk bir mırıltıyla kesik bir gülme geldi. Ardından yapmacıklı, seçik bir tonla Daisy'nin sesi. Seni gördüğüme ne sevindim, ne sevindim bir bilsen. Bir duygu, dayanılır gibi değil. Hep holde durulmaz öyle, çaresiz girdim odaya. Gatsby hala eli ceplerinde, tam bir rahatlıkla, hatta... Umursamazlık özentisi içinde şöminenin rafına abanmıştı. Geriye öyle kaykılmıştı ki başı raftaki hurda saatin camına dayanıyor, oradan öyle dik bir sandalyenin kenarında ürkek ürkek yine de zarifçe oturan Deysi'yi afal gözlerle üstten süzüyordu. Önceden tanışırız diye mırıldandı Gatsby. Şöyle bir baktı bana. Boşa giden bir gülme çabasıyla dudakları aralandı. Allah'tan o anda başının baskısıyla saat tepetaklak gelir gibi oldu. Döndü, hemen titreyen parmaklarıyla yakaladı saati. Yerine oturdu. Sonra kendi oturdu, kazık yutmuş gibi dirseği divanın kenarına dayalı, çenesi avucunda. ''Özür dilerim saat için'' dedi. Yüzüm bir medar güneşiyle kavrulmuşa dönmüştü. Kafamdaki binlerce basma kalıp laftan bir tanesini olsun devşirecek halde değildim. İşlemiyor zaten dedim ahmakça. Bir an için üçümüzde saatin yerde paramparça yattığına ama inandık nedir? Yıllar oldu karşılaşmayalı dedi Deyzi. Becerebildiği kadar alelade bir sesle. Kasım'da beş yıl oluyor. Gatsby'nin cevabındaki ağızdan kaçmışlık, hiç değilse bir dakika hızımızı kesti. Tam çay hazırlığına yardım etmelerini tek kurtuluş çaresi olarak ortaya atıp ayağa kaldırmıştım onları. Benim divane fin elinde tepsi içeri girmez mi? Fincanların, keklerin hoş geldili karmaşıklığı içinde kendimizi topladık birazcık. Gatsby siper bir yere geçti. Deyze ile konuşurken kasıntılı, engin gözlerle yasak savarcasına bir ona bir bana bakmakla yetindi. Ama ortalığın yatışmasıyla bitmedi ya her şey. İlk fırsatta acele özür dileyip kalktım ayağa. Nereye gidiyorsun diye hemen telaşlandı Gatsby. Gileceğim şimdi. Bir dakika bir şey söyleyecektim sana. Ardımdan mutfağa attı kendini. Kapıyı kapattı, yıkkın bir halde, ''Ya Rabbim!'' diye fısıldadı. ''Nasıl yaptım ben bu hatayı?'' dedi, başını iki yana sallayarak. ''Korkunç, korkunç bir hata bu. İlkten sıkıldın tabii biraz, ne olacak yani? Allah'tan onu da ekledim. Ona bakarsan Deysi de sıkıldı. Sahi mi söylüyorsun?'' diye inanmazlıkla sordu. Sen sıkılırsın da o sıkılmaz olur mu? Yavaş konuşsana yahu. Bu seninkisi çocukluk diye kesip attım. Kabalık da ediyorsun üstelik. Kızı bıraktın yalnız başına içerdi. Sözümü kesmek için elini kaldırdı. Yüzüme unutulmaz bir sitemle baktı. Yavaşça kapıyı açıp döndü öbür odaya. Arka kapıdan dolaştım. Yarım saat önce Gatsby sinirinden evi dolanmıştı yani ya o yoldan işte. Küme yaprağı bir ağaca doğru bir koşu kopardım. Yağmur boşanıyordu yine. Gatsby'nin gönderdiği bahçıvanın tıraşladığı baştan sağma çimenin balçık gölcükleriyle, tarih öncesi bataklıklarıyla öbeklenmişti. Ağacın altından seyredilecek tek şey Gatsby'nin azman eviydi. Ben de ona diktim gözümü. Kant da kilisenin çan kulesine öyle bakarmış hani. On yıl önce periyot tutukluğunun ilk gürlüğünde bir bira fabrikatörü yaptırmış anlattıklarına göre. Komşu evlerin sahiplerine çatınızı samanla kaplatırsanız ben de sizin beş yıllık verginizi veririm diye haber salmış. Hayır cevabını dikmiş komşular. Belki de adam bu yüzden bir sülale kurma hevesinden caymış. İşleri de bozulmuş ardından. Çocukları cenaze çelengi daha kapıda asılı dururken evi satmışlar. Nedense Amerikalılar serf olmaya razı değil. Teşnedirler de köylü yerine konmaya hiç gelemezler. Yarım saat sonra güneş açtı yeniden. Uşakların nevalesini getiren bakkalın arabası, Gatsby'nin evinin köşesini döndü. Emindim ama evin beyi o akşam ağzına bir çöp bile koymayacak. Bir hizmetçi üst katın camlarını açmaya başladı. Sırayla birinden derken öbüründen görünüyordu başı. Ortadaki büyük çıkmadan sarkıp aşağı düşünceli düşünceli tükürdü bahçeye. Artık eve dönme vakti gelmişti. Yağmur yağdığı sürece Daisy ile Gatsby'nin heyecan sağanaklarıyla arada bir hafifçe yükselip kabaran seslerini dinler gibi oluyordum. Ama bu yeni kopuşan sessizlik içinde eve de bir sessizlik çökmüştür gibi geldi bana. Girdim içeri, sobayı devirmeye vardırmadımsa da işi, mutfakta gürültü çıkarmak için ne lazımsa yaptım ilkin. Ama hiçbirini duymadılar galiba. Biri bir ucunda, biri bir ucunda oturuyor divanın. Sanki bir soru sorulmuş ya da sorulacakmış gibi birbirlerinin yüzüne bakıyorlardı. Sıkılganlıktan eser bile kalmamıştı. Daisy'nin yüzü gözyaşlarıyla bulanmıştı. Ben içeri girince yerinden fırladı. Aynanın karşısına geçip mendiliyle silinmeye başladı. Lakin Gatsby'deki değişiklik anlatılır gibi değildi. Yeniden doğmuş gibi derler ha öyle. Kıvancını anlatacak söze, harekete ne hacet. Bütün varlığından yeni bir dirlik alevleniyor, küçücük odayı sarıyordu. Aa sen misin Mirim dedi. Yıllardır ilk defa karşılaşıyorduk sanki. Baktım neredeyse tokalaşacak. Yağmur durdu. Sahi mi? neden bahsettiğimi kavrayınca, odanın içinde titreşen güneş çalpalarını da görünce, sanki havacı başıymış, gitgelli ışığın babacan ustasıymış gibi gülümsedi. Müjde verdi deyize. Şu işe bak yahu, yağmur dinmiş. Ya ne iyi. Sızlatıcı, yakıcı güzelliklerle dolu genzi, duyduğu bu beklenmedik sevinci dile getirmekle yetindi. ''Hadi kalk, Deyze ile gidelim bizim eve'' dedi. ''Dolaştırayım etrafı ona.'' ''Ben gelmesem olmaz mı?'' ''Hadi öyle şey mi olur?'' Deysi yüzünü yıkamak için yukarı çıktı. Havluların hali geldi aklıma ama iş işten geçmişti. Biz de Gatsby ile evin önüne çıktık. ''Nasıl benim ev güzel değil mi?'' diye sordu. ''Bak nasıl silme ışık vurmuş ön camlara.'' Çok güzel olduğunda söz birliği ettim. Öyle ya, kemerli kapılarına, dört köşe burçlarına kadar bütün evi gözden geçirdi. Şunu satın alacak parayı toparlamak için üç yıl uğraştım dedi. Ben mirasa kondun diye biliyordum. Konmasına kondum mirim ama verdi. Paranın çoğu büyük yılgı sırasında eridi gitti. Harp yılgısında biliyorsun. Galiba ne söylediğine kendi de şaşmıştı. Çünkü ne iş tutuyorsun diye sorduğumda verdiği karşılığın yersizliğini seçemeden o benim bileceğim şey diye dayattı.